Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinde Kimya Tarihi konuşacağız. E, ve konuğumuz Memduh Sami Taner... Memdi Hoca'yı tanıtmak istiyorum öncelikle olarak size. Memdi Hoca'mız Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1989 yılında kimyager ünvanı ile mezun olur. Aynı yıl Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı'nda master, daha sonra aynı enstitünün nükleer uygulamalar bölümünde radyoaktif ilaçlar üzerine doktora yapar. Tez çalışmaları için İngiltere'de araştırmalarda bulunduğunu görüyoruz hocamızın. 2007 yılında Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitim Anabilim Dalı'na kurucu öğretim üyesi olarak geçmiştir. Ve halen bu fakültede görev yapmaktadır. İlgilendiği konular arasında fizikokimya, radyofarmasi, e, kimya eğitimi konuları da vardır. Onlara odaklanmıştır. Hocamızın ilgi alanlarından bir tanesi Kimya olimpiyatlarını Antalya'da başlatan kişi olarak bilinmektedir. Ve TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarından sonra hayata geçirilmiş Türkiye'deki tek kimya olimpiyatını yürütme kurulu başkanıdır. Hocam hoş geldiniz Memdi Hocam. Hoş bulduk. Sağ olun Derya Hocam. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Evet, i̇zleyicilerimizin de bilmesini isterim. Size kabul etmeniz için çok süre tanıyamadım maalesef. O yüzden şimdiden özür diliyorum sizden. Çok kibarsınız. Çok sağ, olun, çok sağ olun. Şimdi isterseniz sorularımdan başlayalım. Tabii ki. Şimdi ilk defa aslında Açık Radyo'da yani bu bilim tarihi sohbetlerinde Bilim dallarının tarihi üzerinden konuşma yapmaya başlayacağız ve ilk sizinle yapacağız bunu. Dolayısıyla bunu takip eden haftalarda kimya tarihi, biyoloji tarihi, tıp tarihi gibi ilerleyeceğiz. Dolayısıyla tarihselliği yani kimya ona, mesleğinin ya da kimya disiplininin tarihselliği üzerinden biraz konuşmak istiyorum sizinle. İlk sorum da şu. Simyadan kimyaya geçiş kesinlikle çalışmamız yani hani bu öğrencilerin bu konuda çalışmak isteyen öğrencilerin bilmesi gereken bir konu. Nasıl dönüşümler geçirilmiş özellikle yeni çağda? Özetleyebilir miyiz lütfen hocam? Memnuniyetle tabii ki. E, simya e, bana göre e, biraz e, çağdaş e, dönemlerde haksızlığa uğramıştır. Bunu kaynaklarda hiç böyle görmeyebilir bazı okuyucular, bazı öğrencilerimiz ya da konuya ilgi duyanlar. Mesela astronominin arka planında başlatıcı olarak astroloji bilinir, sözde bilim. Ve gerçekten can sıkıcıdır bana, da, bana göre de. Birçok insan da böyle düşünür ama simya hala saygınlığını bir anlamda korur başlatıcı olması, kimyaya yürüyen sürece katkı vermesi açısından en azından biz kimyacılar o kadar da yerden yere vurmayız simyayı. Simyadan kimyaya geçiş olması şükürler olsun. Yani güzel bir gelişme yeni çağda yaşanır ya da biraz öncesinde başlar bu değişim, gelişim. Ee, i̇nsan e, aklının aslında e, verileri e, gözlemlerle ve deneylerle e, doğrulama temelli adımlar atmasıyla simyadan kurtulmak mümkün olmuştur. Ama kurtulurken de e, geçmişteki e, ata e, uğraşılara e, çok da kimyacılar şey yapmaz, e, acımasız davranmaz. Onu demek isterim. E, tabii yeni çağda yeni çağ dediğimiz 15 yüzyılın ikinci yarısıyla 18. yüzyıl arasındaki bir dönem daha tarih bilgilerimize başvuracak olursak işte bizim doğu dünyasında İstanbul'un fethi, Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılması şeyde ise Rönesans Batıda da ise Rönesans olarak başlangıcı böyle değerlendirilir. Finali ise Fransız İhtilali ile. Bu yeni çağ öncelikle sınırları dinleyiciler açısından belirlemek lazım. Fransız ihtilaline kadar ki bölümde, geçmişte çok değerli şey var. Kimya başlatıcıları, Piner'lar var ve bu başlatıcılar çok değerli katkılar yapmışlardır. Simyadan kimyaya geçişi sağlayan bilimsel adımları atmışlardır. Bunlardan birisi Robert Boyle'dır. Bunu e, siz ve dinleyiciler çok iyi bilir. Bir, de, bir diğeri de Lavoisier e, olarak bilinir. Bu iki önemli isim. Tabi Newton'u da burada unutmamak lazım. E, ancak şey, e, Lavoisier'in e, e, yaklaşımı e, daha e, bilimsel, e, daha net iken e, Boyle ve e, Newton bir e, e, Çalışmalarının bir kısmını biraz da deklare etmek sizin e, simya'ya dair e, işlere de e, ayırmışlardır zamanlarının ve çalışmalarının bir kısmını hatta Newton'un e, de iyi bilirsiniz e, birçok e, sonradan ortaya çıkmış yayınları e, mevcut kuramlarının bile üstünde bir yoğunlukla e, çalışmalar yaptığı e, vaktini vakfettiği e, bilinir. Ee, sonuçta e, simyadan kimyaya geçişte e, önemli birkaç e, parlak e, bilim insanının katkıları vardır ve e, bir e, ne diyelim e, uzun ve sağlıklı yaşamak yani forever young dediğimiz hiç ölmemek, hep genç kalmak, e, yaşam iksirini bulma arayışı ya da Servet edinme, standartları yükseltme, kendini koruma, e, asil olma yani o sınıf, sınıfsal e, şeyi de, e, dikey geçişleri de sağlamak üzere altın sahibi olmak, servet sahibi olmak. Bunun için de işte sıradan e, metalleri, sıradan malzemeleri altına çevirme e, hayalidir. Ee, insanları e, İnsanları e, simyada bir şeyler yapmaya, ürünler, düşünceler, fikirler üretmeye. Felsefik e, açıdan da felsefe boyutuyla da aslında bir arınma, daha nitelikli olma, daha kültürlenme e, gibi e, e, düşünceleri e, dikkate alır e, felsefe. E, hal böyle olunca e, yani hem manevi yönden hem de madden Dünya işleri boyutuyla e, simya e, uzun süre e, bilimle uğraşan ya da teknikle uğraşan. Çünkü kimya bilim olmadan evvel bir teknikti. Teknik oluşunu da e, güçlendiren bütün çalışmalar bilime evrilmesine e, yol açtı. E, bu anlamda ben simyayı e, çok şey yapmıyorum, yargılamam. E, o çalışmalar, o arayışlar deneme yanılmaya dayalı. E, bu e, e, bilgi birikimi, deneme yanılmayla elde edilen bilgi birikimi e, bugün bizlerin e, bir kimyager olarak, bir kimyacı olarak, bilim insanı olarak bize e, önemli şeyler getirmiştir. E, ve e, bizim öğrenci olduğumuz dönemlerde hocalarımız şöyle bir şey derdi bize. Normal sokaktaki e, bir vatandaşa göre sizin ekstra bir diliniz var. Bu bildiğimiz dillerin haricinde bir bilim dili, matematik gibi. Çünkü sembolleri biliriz. E, o semboller arasındaki ilişkileri, reaksiyonları, C'ler, O'lar, H'lar, H'ler, V'ler bunlar hepsi bizim için hemen anlamlı anlayabildiğimiz sembollerdir. Fakat kimyayla ilişki kurmamış insanlar için çok doğal olarak tabii e, bir anlam ifade etmezler. O zaman da bizim böyle bir farklı bir yanımız yani kimya ile uğraşan insanların, kimya bilen insanların biraz daha böyle e, ne diyelim mistik tarafa da zaten kemist etimolojik bu e, köken e, arayışı kelimeden kökene inmeye gayret ede, edecek olursak, e, ta Mısır'dan başlayan kemi e, ve mistik boyutu da olan işlerle uğraşmak e, halktan gizlemek ya da herkesin anlayamayacağı reçeteler ortaya atmak biraz da eğlenceli olduğu için belki de böyle bir isimlendirmede bile ilginç şeyler yaşanmıştır simyadan kimyaya ya da bu alanın gelişmesinde. Bilemiyorum evet, ne hocam. kadar özetlemekte başarılı oldum ama. Yok kesinlikle çok anlamlı bir giriş oldu çünkü tam da bu noktada ben... Bu iki meseleye yani işin mistik tarafıyla bilimsel tarafı e, arasındaki bu geçişte e, sembolik bir yer e, kat eden, sembolik bir yer kaplayan bir meseleden de bahsetmemizi istiyorum. Ben de özel olarak bu konunun tarihçesiyle ilgileniyorum. O da flogiston. İngilizce'de flogiston deniyor ama sanırım Türkçe'de flogiston mu Türkçe soracak? Doğrudur. Evet filojiston diyoruz derslerde evet. öğrencilere kitaplarda Türkçe kitaplarda J'yi e, kullanarak e, evet. şey yapıyoruz evet e, filojiston meselesi özelinde de bir şeyler var sanki simya ilişkisi ya da simyadaki durum gibi diyorsunuz ki çok haklısınız e, yani şöyle bir şey var e, tabii ee, i̇nsanlar e, adeta insanlık tarihi bir çocuğun gelişimi gibi e, çocuklara biz e, oyuncaklarını veririz ve e, hangileri büyük e, ayır bakalım sınıflandırma sınıflandırma bir bilimsel beceri e, bilimsel e, düşünme becerilerinin göstergesidir aslında eğer çocuk büyükleri büyük olan oyuncaklarını bir tarafa küçükleri bir tarafa ayırıyorsa kırmızıları yeşilleri bir tarafa ayırıyorsa e, yani iddialı konuşmak isterim. Çocuk bilimle uğraşıyor diyebiliriz. Bilimsel beceriler geliştiriyor diyebiliriz. İnsanlık da böyle yapmış. Malzemeleri, maddeleri sınıflandırmaya çalışmış. Başka ne yapsın ki? Yani bir yere sığınıp barınıyor. Bir yere, bir yerlerden topluyor meyveler ya da bir mücadele verip kanını doyuruyor. Örtünmeye, ısınmaya çalışıyor. Mağaralara sığınmış ama... Çevresinde de dönen bir şeyler var, devinimler var. Onları incelemeye gayret ederken bunları sınıflandırma yoluna gidiyor. Mesela taşı elinden bıraktığında e, taş e, yere düşüyor. Bu herhalde toprağa ait. Baksana hani bir e, yavru bile annesine doğru giderse bu taşın e, yere düşmesi toprağa yere dair bir malzeme bu diye bir sınıflandırmış. E, ama e, ateşi bulduktan sonra tabii. Bir şeyi yaktığında alevlerin yukarı doğru gittiğini, bakiye olarak da bir kül, bir katı bir şeyler, tozlar kaldığını görmüş. Ve yine sınıflandırma, bir çocuksu şeyle ama çok değerli bir sınıflandırma yaparak bu havaya dair demiş ateş. Çünkü yukarı gidiyor, dumanın yukarı gidiyor. Kendisi yukarıya e, ulaşmaya çalışıyor. Sanki bir mücadele verir gibi. O ateşin e, oynayan şeylerini düşünelim. E, bir mağarada mesela. E, suyu bırakıyor. Su meyil dolayısıyla bir yerlere akıyor. O yerleri takip ettiğinde nehirlere, onların denizlere vardığını. ha, Bu da suya dair şeyler diye bir temel sınıflandırmalar yapıyor. Bu sınıflandırmalar içinde ateşin e, yeri çok ayrı. Ateşin çok önemli bir e, uygarlık tarihinde yeri vardır hepimizin bildiği gibi. Ateş e, içinde bir ruh gizli olduğu gibi algılanan e, ve girdiği her şeyi değiştirebilen, ya, yanma olayı tabii, e, hiçbir şey yapamıyorsa bile e, rengini değiştiren, islendiren, karalandıran, e, fiziksel görünüşüne bazı e, değişiklikler yaratan bir e, yapı. E, tabii düşünürsek suda da bir şeyler vardır, onda da çözünme vardır, yok olur bir şey atarsınız eğer tuzsa e, biraz sonra çözünür, yok olur. E, bunlar ilgisini çekmiş insanların ve Flogiston teorisi e, yaklaşık bazı kaynaklarda daha az olmakla beraber 100 yıl boyunca e, bilimle uğraşan ya da teknikle uğraşan daha bilim o zamanlar tam adını koyamıyoruz ama bilimin çok değerli adımları atılıyor o dönemler. Filizisto'nun teorinin geçerli olduğu dönemlerde çok değerli adımlar da atılıyor. İlk defa John Joaquin Beher. Beher'i de kimya ile ilgilenen herkes bilir bir e, laboratuvar malzemesinin adıdır. Erlen Beher biliyorsunuz bunlar çok değerli e, kimyaya katkılar sunmuş e, insanların e, adlarıyla e, hala yaşıyor. E, bir e, tüccar ve e, bilim meraklısı olan hukukla da ilgilenen Yoakim jo Beher 1635-1680'ler arasında yaşamış bunun tarafı bu Beher tarafından ortaya atılan bir şey diyor ki ateş elementin cisimdeki ruhudur çıkmaya çalışır belki de burada bir ölümle benze, benzetme de yapıyor Ateş gittikten sonra tabii o zaman enerji denmiyor. Ateş gittikten sonra geriye sadece bir bakiye kalır. Bir beden kalır. E, tabii günümüzde geçerliliğini yitirmişse de bence e, bu tartışılan bir konu bence büyük katkı yapmıştır. E, simya gibi e, filojiston teorisi de kimyanın gelişimine önemli bir e, katkı yapmıştır. E, yanma olgusunu açıklamak üzere bu Kur'an, bu teori ortaya atılır. E, her yanıcı madde e, biri yanıcı olmayan sabit bir maddeyle beraberdir derler. E, mesela eğer e, bu bizim e, köpük dediğimiz e, hani e, şey var ya beyaz e, polimer köpük e, onu bilselerdi hiç bakiye bırakmadan yanan bir şey görse, Mesela benzin olsaydı o dönem, hiç kat, e, e, arkasında bakiye bırakmadan yanan bir şey görselerdi, Filojiston teorisi e, uzun süre devam edebilirdi. Fakat e, bir şeylerin e, olmadığını, e, o, e, o ruhun her şeyi alıp götürmediği, kalanların da eksilmediğini fark edenler oluyor. E, bu e, dinamitleri e, patlatmak için e, magnezyum şeritler hala kullanılır. Magnezyum e, yakıldığında e, hızla yanar, e, yanmaya meyilli bir 2A e, grubu metaldir aslında. Magnezyum bir metaldir, sodyum gibi. E, normalde yanınca tahtada, ağaçta olduğu gibi daha az bir bakiye kalması gerekirken magnezyum yandıktan sonra daha ağırlaştığı keza e, der, e, demirin paslanması o zaman yanma olarak bilinmiyor ama e, kütlesinde bir artış olduğunu fark ediyorlar magnezyumla e, sabit bir e, madde olmadığı e, ve içinden e, bir şeyler çıkmadığını bilakis arttığını görünce şüpheler başlıyor e, bir cisim ne kadar kolay yanıyorsa o kadar fazla filojistonu olan bir maddedir deniyor deniyorken kömür ve kükürde saygı duyuluyorken e, Çünkü kömür yanınca e, biraz bir şey bırakır e, kül bırakır çoğunlukla yanar enerji çıkarır işte mükemmel filojiston budur o dönemin e, insanların gözünde Kükürt de keza öyle dumanlı bir şekilde yanar e, ancak magnezyum bu işi veya bazı metaller bu işi bozuyor e, bozunca da tabii şüphelen şüphelenilen şey e, üzerine yoğunlaşılan e, bir konu haline gelir e, ve e, şeyin e, Boyle'un e, malzemelerin e, element kavramını açıklamalarıyla açıklamasıyla hidrojen gazını e, izole etmesiyle saf olarak izole etmesiyle e, Cavendish'in e, e, şeyde suda hidrojen ve oksijen birlikteliğini daha sonra tabi iddia etmesiyle flogiston eee büyük hasar görüyor bu teori ama onu bitiren eee Lavoisier oluyor. Lavozyer, evet. Lavoisier eee oksijen bugün eee kütlesi 16,45 eee dijit gidebiliriz sağa doğru 16,1247 gibi. Eee Lavoisier kendi yaptığı gazometre diye bir terazi gibi bir Gaz hacmini tartabilen bir hassas terazi sistemi üretmiştir. Hem de o dönem e, tabi varsıl birisi vergi topluyor, insanların biraz da canını yakıyor. Ama e, Fransa'daki asil e, şeyden, Paris'teki asil bir ailenin çocuğu e, şey e, finans sorunu yok, güzel bir laboratuvar yapıp daha o zaman 16 gram yani bir, e, bugün 1 mol gaz, e, oksijen gazı dediğimiz ya da oksijenin kütle numarasının kütle e, kütlesinin 16 olduğunu bulan bir deha o deha ya fil, filojiston teorisi dayanamazdı zaten ve e, böyle böylelikle e, devre dışı kalıyor e, ama hala bugünkü e, şey e, toplumlara bakarsanız hala ölünce ruh bedenden ayrıldı derler işin yani e, ezoterik yanı ya da e, şey ile başlayan bir ruhani boyutu ee, içimizde bir filojistona benzer bir şey var ve o e, bizi terk ediyor. Aynen bir e, kömürün yanması ya da bir ağacın yanması gibi e, geriye beden kalıyor. E, yani etkileri hala var ama bilimsel alanda hiçbir etkisi e, kalmış değil. Hem de bin, e, Fransız devrimin döneminde kapanışta, çağın kapanış, kapanışında filojiston zaten e, tarihe gömülmüştü. Ama, e, yani düşünürsek eğer bilim evet. tarihindeki hemen hemen her buluş zaten bir e, sonrakini e, öncül olarak getiriyor. Dolayısıyla o yüzden de sizin de tam da söylediğiniz gibi Flogiston bu anlamda çok önemli bir mihenk taşı olarak e, kabul edilebilir. Şimdi, evet, misyonunu, misyonunu yerine getirmiş ve tarihe e, gömülmüştür e, Lavoisier ta, ta, tarafından. E, bunu küçümçememek lazım gençler için söylüyorum. Evet. Bir e, fantezi, bir saçmalık e, der bazıları. Hayır, bazı e, şeyler e, misyonunu yerine sizin de dediğiniz gibi getirmiştir. Aslında birçok e, öncül adımlar atılmasını sağlamış ve yok olmuştur. E, buyurunuz. Sağ olun hocam. Evet, evet. Aynı fikirdeyim ben de. Şimdi e, son soruma geçmek istiyorum. Çünkü sanırım süremiz de biraz azaldı. Seçtiğimiz kitap üzerinden. bu kitabı aslında e, hani. E, Beraber e, karar verdik. Kesinlikle. E, simya... Sizin tavsiyenizle evet. ben de evet. e, yoğunlaştım. E, çok teşekkür evet. ederim. E, Rica e, tekrar, ederim hocam. E, Klaus, evet, e, Klaus Prisner'ın Simya'dan Kimya'ya kitabı. E, bu kitabı tavsiye eder misiniz? Yani bugün yaptığımız konuşma bağlamında kitabı e, genel okuyucu kitlesine tavsiye edebilir miyiz? Kimya tarihine iyi bir örnek olarak. İçtenlikle tavsiye ederiz. Muhtemelen buna siz de katılıyorsunuz. Aslında bu tavsiyenin yüzde altmışı sizin. Ee, benim e, belki aklıma başka bir şeyler gelebilirdi ama ne kadar isabetli bir seçim yaptığınızı dün gece e, bir kez e, daha belli yerlerine yoğunlaşarak hele hele e, şeyle e, Boyle ve Newton'ın e, gündüz, aynen bilerek söylüyorum, gündüz materyalist deneyler yaparken Geceleri e, e, Siniha'ya e. dair e, ezoterik işlere ilgi duyduğunu e, bir kez daha e, ve e, değerli bir kaynak üzerinden e, ben de faydalanmış öğrenmiş oldum. E, biliyorduk ama bu kadar detay bilmiyorduk. E, yani dogmatik şeyler, Hristiyanlığın baskısı tabii ki egemendi. Bunu Galileo'da da biliriz. Bruno'dan e, acı bir şekilde e, hatırlarız baskıcı bir Hristiyan dogması, din dogması varken tabii ki belli düşünceleri Aristo'nun getirdiği çerçevenin dışına çıkma riskini göze alarak ancak kendilerine ya da çok yakın çevreleriyle paylaşarak bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Dindar olmalarına rağmen bilimi hele Boyle daha şey, dindar tarafı güçlü birisi. Ee, o taraftan vazgeçmeyip simya ile oyalanırken e, kimya kimya'yı oluşturan değerli adımları atarken de tam bir e, objektif, hani objektivite tam olamaz ama herkesin çünkü kendi ön yargıları kendi kültürü vardır e, şeyde fakat e, en doğru yani hidrojeni bugünkü gençlere hadi bakalım e, havadan hidrojeni bir ayırın desek inanın birçok kimya öğrencisi bunun için bir kağıt üzerinde bile proses öneremeyebilir. Daha o çağlarda hidrojeni ayırmıştır. Boyl'un böyle bir becerisi vardır. En azından benim incelediğim kaynaklarda. Mısır'dan başlayarak Yunan filozoflarıyla Yunan filozoflarının Mısır'dan nasıl etkilendiğini aslında Mısır'ın da Artık çok iyi biliyoruz. E, Mezopotamya, Babil e, kültürü Sümer'den gelen mirası nasıl e, genişlettiğini e, anlıyoruz bu kitapta. Bu kitapta aslında ya, dinlerin doğuşu ile anlatılırken, simyadaki o felsefe boyutunu dikkate aldığımızda e, ortak yanları, dinlerin doğuşu ve ortak yanları ve bazı argümanların e, hep birbirini tekrar ederek günümüze kadar yürüdüğünü de görmeleri mümkün. Çok şaşıracaklardır. İlk bölümü yedi ayrı bölümden oluşuyor. Evet. Bildiğiniz gibi. Tanrısal mesajların içindeki simyaya dair simyanın ruhani boyutuna dair şeyleri görebilecekler. Tabi Rönesans'la beraber hızla değişen, zayıflayan kimya, simya, güçlenen kimya sürecindeki önemli aktörleri çok çok değerli aktörleri ki bunların başında paraselsüs gelir, ee, sağlık o e, ilelebet yaşama, e, yaşam iksiri ama bu iksirin e, bazen küçük e, şeylerini paraselsüs e, keşfetmiştir. E, minik dozlarla e, iyileşme e, ya da çalışmayan organı kendine getirme gibi e, terkipler üzerinden e, bir simyacılık yapmıştır. Barok dönemde simyayı ütopya ve akıl boyutuyla aydınlanma çağında kant kantın gelişiyle değişen düşünce sisteminin içinde simyaya benzer durumları anlatır tabi Fransız Devrimi sonrasında özgürlük eşitlik kardeşlik burjuva toplumunun artık bedavadan altın yapalım da zengin olalım demek yerine ilk endüstri kuralım üretim yapalım e, düsturuna dönmesiyle değişen üretim sanayi ilişkileri içinde modern kimyanın oluşması ve simyanın sonunun nasıl geldiğini anlatan çok e, güzel çok e, değerli e, bir evet. kaynak e, ben tabi anlatırken örnekler argümanları biraz dinleyicilere uygun olsun diye örneklemeleri yaptım ee, ama e, eminim benim söylediğim bu e, şeyleri örnekleri verdiğim örnekleri siz e, çok daha iyi ya da bizi dinlemekte olan e, kimya kökenli ya da bilim tarihine meraklı arkadaşlarımız değerli e, dinleyicilerimiz anlamıştır ne demek istediğimi e, bir bebeğin gelişimiyle uygarlığın gelişimi arasında bir ilişki kurmak e, ve simyaya bunu e, biraz tahvil etmek bence çok da şey uç bir şey yaklaşım olmamıştır. Çok teşekkür ediyorum hocam çok kapsamlı bir kitap önerisi oldu çok sağ olun ve programa katıldığınız için de size çok teşekkür ediyorum başka programlarda birlikte olmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim çok naziksiniz hepinize sağlıklı ve keyifli bir yaz dönemi diliyorum. İyi çalışmalar dilerim, sağlınsınız. Çok teşekkürler. Herkese iyi günler diliyoruz. İyi günler, saygılar, selamlar. Bilim Tarihi sohbetleri. Hazırlayan Beslan, Derya Gürses, Tarbak.